bizimde 45. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah'ın Resulullah Aleyhissalatu Vesselam efendimize senden önce göndermiş olduğumuz rasullere sor. Acaba biz Rahman'dan başka yani Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar kılmış mıyız? Dedikten sonra böyle bir şeyin olmadığını Cenab-ı Allah bizlere Resuller kıssaları üzerinde, Resullerin kıssalarını anlatarak e, izah etmeye başlamıştı. Ve ilk olarak bize Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a davetini, Firavunu Tevhid'e nasıl çağırdığını, hangi e, ifade ise tepkiler aldığını, o tepkilere kendisinin nasıl Allah'ın Resulü olarak karşılık verdiğini gördük ondan sonra 53. ayet-i kerimede e, firavunun kavmine Musa aleyhisselam eğer doğru söyleseydi onu gönderenin ona bir takım ikramlarda bulunması gerektiğini hatırlatıyor ve örneklendiriyordu Ahbap o kadar ileri ki risalet gibi bir ilahi ikramdan daha büyük bir şey olamayacağını idrak edemiyor. Aklı, zihni bunu kavrayamıyor. Ve diyor ki kavmine "Felolâ ulqiya alayhi Diyor ki Peki o halde neden bu madem bir rasuldur iddiasını ispatlamak için Allah da madem onu Resul olarak gönderdi bizim onu yalanlamamıza bir mecal bırakmaması için neden onun üzerine altından bilezikler bırakılmadı? Yahut melekler neden onunla beraber gelmediler ki onu tasdik etsinler? Şimdi bu okuyacağımız 54. ayet-i kerimede biraz kısaca durmuştu. Üç kelimelik bir özet var. Bu özet son derece dikkate değer. Kafir ve zalim yöneticilerin elleri altında bulunan kitleleri nasıl ifadelerinde ise uyuttuklarını onların hakikatleri görüp idrak etmelerinin önüne nasıl geçtiklerini ve bu hususta aldıkları tedbirlerin bu şekilde uyutmaya çalıştıkları kimselere karşı nasıl bir mahiyet arz ettiğini anlatmak açısından son derece dikkat çekicidir. Diyor ki فَسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُ bu zalimlerin, gaddarların, diktatörlerin, despotların hatta günümüzde hakikatleri insanların görmelerini engelleyecek şekilde medyasından eğitim sistemine varıncaya kadar her türlü tedbir ve yöntemlere başvurup ifade yerindeyse Yaptıkları zulümlerin, sahtekarlıkların, gaddarlıkların gerçek manasıyla görülmesini önlemek için izledikleri yolu özetleyen bir ifadedir. Kısa. فَاسْتَخَفَّا عَوْمَهُ فَاَطَعُ Yöneticilerin neler yaptıklarını, zalim yönetim sistemlerin Yönetimleri altındaki yönetimlenleri nasıl unuttuklarını ve onların neticede onlara nasıl itaat ettiklerini anlatması bakımından ehemmiyetli. Festehaffe kavmehu feata'u Böylelikle Firavun kavmini hafife aldı, küçümsedi, onların akıllarıyla, zekalarıyla alay etti. Kandırdı, uyuttu. Hakikati görmelerinin önüne geçecek türlü türlü tedbirler, oyunlar sahneledi ve neticede onlar da fe'atahu ona, onun sistemine itaat ettiler. Hâkimi ifadesiyle onun tezgahına geldiler. Aziz kardeşlerim, Sağlıklı ve doğru çalışan, doğru idrak eden bir akıl, bir basiret mevcut sistemlerin geçmişte olsun, günümüzde olsun, sahtekarlıklarını, kofluklarını, çürümüşlüklerini zalimlerini, zalimliklerini, gaddarlıklarını, sömürücü özelliklerini ve sayamayacağımız kadar çok olan olumsuzluklarını idrak etmek hiç zor değildir. Yeter ki onların bizim zekamızla, aklımızla, idrakimizle alay etmelerine, bizi hafife almalarına fırsat vermiyor. Bu da neyle mümkündür? Hak ve batılın ölçülerini doğru bilmek ve olup biteni onlar ışığında değerlendirmekle mümkündür. Basiretli bir insan, Musa Aleyhisselam'ın o davetini gördükten sonra, dinledikten sonra. Aynı şekilde Firavun'un İsrail oğullarına o ana kadar uygulaya geldiği zulümleri ve kendilerini kendi uluhiyetine inandıracak kadar onları ifade yerindeyse adeta afyalla uyutmuşçasına akıllarını başlarından almışlığını bir an için hiç hesaba katmasak bile sağlıklı bir akıl, bir idrak ve bir basiretle Musa Aleyhisselam'ın o uyarıcı ayet ve tebliğlerini gördükten sonra hak ile batılı anlayıp idrak etmemek gerçekten büyük bir medbahtı. Onun için Cenab-ı Allah bunlar diyor doğru yoldan çıkmış bir topluluktular ve onlar artık bizi öfkelendirince, gazaplandırınca biz de onlardan intikam alarak hepsini toptan suda boğduk. Peki Cenab-ı Allah'ın cezalandırması sadece kendisine karşı isyan edip fasıklık edenleri cezalandırmak için müdür bunun diğer insanlara bir mesajı bir anlamı yok mudur vardır. 56. ayet-i kerime bunu ifade endlendiriyor. Diyor ki: "Feca'alnahum selefen ve meselen lil-ahirin." Böylelikle biz onları sonradan geleceklerin geçmişi ve ibret alınacak örnekleri kıldık. Örnek yaptık. Kendilerinden sonra gelecekler için bir geçmiş oldular, bir tarih oldular. Fakat bir misal, bir ibret örneği oldular. Tarih ilmi, kıssalar ilmi başkaları için örnek olabildiği kadar. Başkalarının daha doğrusu o ilimlere eğilenlerin ibret aldıkları kadar faydalı ve aynı zamanda gerekli bir ilimdir. Geçmişi Sadece tarih nasıl bir gelişme gösterdi gibi bir merak saikliyle kurcalamak belki bizim bu merakımız hakkında bir fikir verebilir. Fakat bunun bize ilettiği anlamlar ve mesajlar vardır. Her geçen gün dünyanın şurasında burasında Geçmişe ait yeni bir takım eserler ortaya çıkmış ve bunlar şimdiye kadar çıkmış olan tarihi eserler envanterine birkaç eser daha veya birkaç iz daha, birkaç anlamlı kalıntı daha veya şehir daha veya medeniyet izleri daha yapmıştır, mevcutlara katılmış ve zenginleştirmiştir. İnsanoğlunun bunların ifade etmesi ve ettiği asli mesajlar üzerinde durarak kafa yorması gerekir. Bu yönüyle tarihi ve haliyle tarihin temel malzemeleri arasında olan arkeoloji denilen bilimi ve bununla alakalı tarihiyle alakalı diğer yan dalları Bilip tetkik etmenin elbette bir kıymeti vardır. İslam noktayı nazarından Kur'an açısından bunun kıymeti farklı ve ayrıdır. günümüz egemen olan bilimsel anlayışında sadece tarihi veriler bu gibi tarihi verilerden hareketle, Tarih nasıldı? Şimdiye kadar bildiklerimiz ne kadar doğru, ne kadar eksik, ne kadar yanlış? Bunun testi yapılır ve mevcut bilgilere bir şeyler katıldığı kabul edilir. Eklendiği kabul edilir. Hatta bazen çok iddialı şeyler söylenir. İşte şimdiye kadar bilinen tarihi yeniden yazmak gerekir gibi cümleler kurulur. Hayha yeniden yazalım. Fakat bunların Cenab-ı Allah'ın murad ettiği ve biz insanlar tarafından alınması gereken mesajları vardır. Asıl bunları arayıp bulmak icap ediyor. Belki bunların ortak bir takım mesajları vardır. Bu mesajlardan bir tanesi Tarihte şimdiye kadar inançsız bir toplum görülmemiştir. Tarihte mabetsiz bir toplum bir yerleşim yeri görülmemiştir. İnsanlar hayatta iken de ifadelerinde ise kalan lahitlerinden anlaşıldığı kadarıyla cesetleri gömülürken de hak veya batıl fark sizin bir inanca sahip idiler. Tarih bize bu gerçeği bu kadar bile verse ve biz bu da anlasak bile bu bizim için yeterlidir. Ondan sonra da Cenab-ı Allah bize akıl vermiş, fikir vermiş, mantık vermiş oh. ve en önemlisi de Resulleriyle doğru mesajlar ve bilgiler vermiş. Hakikatin ölçüsü olan bir inanç göndermiş. Bir şeriat göndermiş. Aklımız ve fikrimiz de bu şeriatı idrak etmek, doğruluğunu ve hakkaniyetini Allah'ı kabul etmek suretiyle tarihi bu açıdan değerlendirmek ve gerekli ibretleri çıkarmak açısından bize bir fırsat vermiş oluyor. İşte bu ayet-i kerimede, 56. ayet-i kerimede fecealnehüm selefen Günümüz dünya tarihçiliği Günümüz tarihçiliği, ister dünyayı kuşatan anlamı ile genel tarihçilik, ister belli toplumlar üzerindeki tarihçilik. Sadece bu ayet-i kerimenin çok önemli bir bölümü olan yarısını eksik olarak alıyorlar Yani günümüz tarihçilik anlayışı fecealnehüm selefen kelimesini aşmıyor. Biz onları kendilerinin geçmişleri kıldık. Geçmiş olarak biliyoruz onları. Bu nasıldı bunlar? Hayır. Bu yetmiyor. Selefen ve meselen. Hem bir geçmiş hem de ibret alınacak bir örnek kıldık diyor. Kimlere? Diğerlerine sonradan gelenlere. Sonradan gelen diğerlerine. Biz onları önce bir geçmiş kıldık. Ondan sonra o sonradan gelenler şöyle geçmişlerine dönüp baktıklarında sadece onların durumlarını öğrenmekle yetinmeyecekler. Onların durumlarından gereken ibretleri çıkaracaklar. O zaman bu meselin anlamı ortaya çıkar, faydası ortaya çıkar, hikmeti ortaya çıkar. Yani. Sadece bir selef kelimesi çerçevesinde öğrenilen bir tarih Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durulmasını istediği şekliyle bir tarih anlayışı ve yaklaşımı değildir. Önemli olan tarihin mesel kısmını, ibret kısmını örnek teşkil edecek ahvalini arayıp irdelemek ortaya koymak yani arkadaşlar kardeşler tarih bize bir şeyler anlatıyor tarihin bir dili var bu dili anlamak ve bu dil ile bize tarih neyi anlattığını idrak etmek durumundur mesela eğer tarihi üzerinde ve eserleri kalıntıları üzerinde bıraktıkları eserler üzerinde Durduğumuz kavim müşrik bir kavim ise bize o kalıntılar ve o tarih lisanı haliyle şunu söylüyor. veya söyledikleri arasında şu anlamda ifadeler de vardır. Bunları anlayıp kavramak durumundayız. Biz bize gelen peygamberleri dinlemedik ob için helak Yani söz gelimi Kur'an-ı Kerim'in örneklerini verdiği Firavun'dur. At kavmidir, Semut kavmidir, Salih kavmidir yani. Ha? Bunların eserlerini tetkik ettikleri zaman almamız gereken mesaj, resullerin onlara vermek istedikleri mesajla birlikte olmalıdır. Tarihte onların gelip geçtiklerini gösteren izler var. Fakat neden bu izleri bıraktığı tıkları ve bu bıraktıkları bu izlerin mahiyeti, Cenab-ı Allah nezdindeki kıymeti nedir? Meselesini işte biz vahyi ilahiden Kur'an-ı Kerim'in irşatları sığınında ne yaparız? İdrak eder ve anlarız. O zaman tarih ilmi, kıssalar ilmi bizim için bir anlam ifade eder. Bizim için bir mesel olur. Yoksa sadece bir selef olur. Aa, geçmişte bunlar vardı. Geçmişte onlar vardı da. Bu geçmiştekiler bize ne hisse bıraktı? Bu kıssalardan almamız gereken hisseler nelerdir? Asıl bunlar üzerinde durduğumuz zaman biz tarihten yararlanırız. Yoksa tarih yerine göre ne bileyim bir geçmişteki bir filmi izlemekten ibaret kalır bizim için. O kadar. Daha öteye gitmez. Veya yeri gelir ya bunlar bu kadar mı akılsızdılar? demek dergiye geçeriz. Kendimize pay çıkarmayız. Onları söyleriz. Onları değerlendiririz. Peki bizim akılsızlıklarımız üzerinde durmayacak mıyız? Onlar akılsızlıklarının neticelerini gördüler. Ve biz de görüyoruz. Nasıl olduğunu. Biz eğer varsa bizde bir akılsızlık bunun neticesinin eğer akılsızlıklarımız arasında bir benzerlik varsa neticelerinin de benzer olacağını anlamamız lazım. İdrak etmemiz lazım. Kavramamız lazım. Gerçekten o açıdan tarih ilmini algılamak ve yorumlamak açısından acizane kanaatime göre bu kısacık ki dört kelimeden ibaret Arapça mekni ithabalarıyla fe bir kelime selefen bir kelime vavı saymazsak meselen bir kelime lil ahirin bir kelime böylelikle biz onları sonradan gelenler için bakınız lil ahirin ha, biz ya biz biz ve kıyamette kadar gelecek olanlar bu ayetin nüzulünden itibaren gelmiş olanlar Bizler ve kıyamete kadar gelecek olanlar. Biz böylelikle onları yani bu kıssalarda başta Firavun kavmi olmak üzere bir geçmiş ve sonra gelecekler için de bir ibret örneği kıldık. Kur'an-ı Kerim daha ifade elde bu konuda ne söylesin? Ne söyleyeceğiz? Geçmişler bir seleftir. Bir geçmiş bir kavimdir, bir topluluktur, bir medeniyettir. Hatasıyla, sevabıyla. Fakat bizim için ne Allah'ım ifade etmeli? Asıl bizi ilgilendiren taraf bu. Onlar gelip geçen bir ümmettir. Gelip geçmiş bir ümmettir. Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi. Lha ma kسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Ayet Kerime'yi bu açıdan da Müslüman'a tarih perspektifi vermesi açısından önemlidür. Geçmiş ümmetler ne yüceltiriz ne alçaltırız bize bunun pek faydası yok. Gelip geçtiler diyor. bunu işte bu anlattıklarımız gelip geçen bir ümmetti. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ O ümmet ne kazandıysa kendi lehine veya lehine kazanmıştır. İyilikler lehine kötülükler aleyhine. Kendisine kazanmıştır. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ Siz de ne kazanmaktaysanız kendinize kazanıyorsunuz. ve تُسْأَلُونَ عَمَّا كَيَنْ مِعْمَلُونَ Onların yaptıklarından ötürü size bir soru sorulmayacaktır. Dolayısıyla bize de Onlara da bizden dolayı soru sorulmayacaktır. Yani mesela onlara şöyle bir soru sorun. Niye siz onlara kötü örnek oldunuz denilmiyordu? Niye kötü örnek oldunuz? Onlar da diyecekler ki ya Rabbi, biz kötüydük doğru. Fakat bize biz onlara bizi örnek alın diyecek kadar da yaşamadık ki ve hatta onların öyle geçmiş bir toplumu bizim gibi isyanla garp olmuş ve neticede helak edilmiş bir kavmi, bir toplumu örnek almaları onların izinden gitmeleri gerekmezdi ki. Diyeceklerdir. Yani kimse kimsenin günahından sorumlu olmayacaktır. Geçmişlere bu sonrakiler niye sizi örnek aldılar, almadılar denilmeyecek. Niye aldılar? O da denilmeyecek. Fakat selef ve mesel. Herkes vazifesini yapsın. Herkes yerinde dursun. Onlar geçmişti. Biz o geçmişin misalini örneğini alacağız. Kısacası bunu hatırımızdan çıkarmıyor. Kur'an-ı Kerim bize kainat ayetleriyle hakikati anlatıyor. Allah'ın indirmiş olduğu vahiy, dair Vahyi, vahyi oluşturan ayetleriyle anlatıyoruz. Tarihteki hakikatlere, ayetlere dikkatimizi çekerek hakikati anlatıyoruz. Değil mi? Peki, bütün bunlara dair anlatılan hakikatlere karşı bizim tutumumuz ne oluyor veya ne olması gerekiyor? Aklı başında her bir Müslüman bunun farkındadır. 57. edince ayet-i kerime onların durumları, tutumları tekrar kaldığı yerden ifade ediyorsa devam ettiriyor. Firavun kıssası seca ve meselen lil ne abuldu noktalandı ifade yerindeyse. Böylelikle biz onları sonradan gelenlerin geçmişleri ve ibret alacakları örnekleri kıldık. Ondan sonra ayet-i kerime çok dikkat çekici bir anlatımla ve hiç fark etmeksizin Firavun kavminden hemen bizi aslı saadete götürdü. Ama aslı saadetin bedbahtlarının tutumlarını anlatmakta. وَلَمَّا دُرِبَ بْاِبْنُ مَرْيَمَا mesela, اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَسِدُّونَ Meryem oğlu misal verildiği zaman bakarsın ki senin kavmin ondan ötürü alabildiğine gürültü koparıyorlar. Çünkü yasuddun kelimesi, sadda, kelime, sudut kelimesinin bir manası ağır yükler yüklendiği zaman develerin çıkardıkları homurtular, homurdanmalar demektir. Yani Meryem oğlu Cenab-ı Allah'ın kullandığı tabir çok anlamlı. Berye örnek olarak gösterdiği zaman o örnekten ötürü senin kavmin homurdanmaya koyuldu diyor. Yani güya konuştular, güya bir söz söylediler ama söylediklerinin hiçbir manası yok. Ha aşırı yük yüklenmiş devenin çıkarttığı homurtular habulların bunların sesleri. Gerçekten de öyle mi? Bakalım ne yaptılar, ne demişler acaba? Şimdi rivayete göre Enbiya suresinde Enbiya suresinde Cenab-ı Allah 98. ayet-i şöyle buyuruyor. İnnekum ve mâ ta'budûne min dûnillâhi hasabuh Cehennem. Şüphesiz sizler yani ey putlara tapanlar ve Allah'tan başka tapındıklarınız cehennemin odunusunuz. Güya Abdullah bin Ezibara es Essehmi kafir iken bu ayeti işitiyor. Diyor ki ben Muhammed'in önünde olsaydım ona vereceğim cevapla onu susturacaktım diyor. Kureyşliler soruyor onlara ona yanında olsaydın ne diyecektin? Ben ona diyecektim ki diyor senin dediğine göre Allah'tan başka ibadet olunanlar cehennemin odunudur öyle mi? Tabii elbet diyecek bu ayet kerimeye göre ona inen indirildiğini söylediği kendi ifadeleriyle söylüyoruz. İndirildiğini söylediği bu buyruklara göre veya ifadelere göre evet öyledir diyecek. Peki yine ben onun söylediklerinden de hareketli aynı zamanda. Peki Hristiyanlar İsa'ya ibadet ediyorlardı. Ve halinde belki diyelim diğer taraftan Yahudilerin bir kısmı Uzeyr'e tapıyorlardı fakat sen insanın da Uzeyr'in de iki salih insan olduğunu Allah yanında değerli olduklarını da söylüyorsun bu ayete göre yani senin sana inen bu indiğini söylediğin bu vahye göre üzeyrin de insanın da Allah'tan başka kendilerine tapınıldığı için cehennemin odunu olurlar diyeceğim diyor. Kolejinizler çok beğendi. çok harika bir cevap. Gerçekten sen bunu Muhammed'e söylesen onu susturursun. Haydi git bu sözü söyle diyor. Evet ama bunun üzerine daha sonra Embiya suresinin 101. ayet-i kerimesi inerek i̇bn Zibara'ya cevap vermiş oluyor. Diyor ki ayet-i kerime lehum anha Ta baştan beri kaderleri tayin ettiğimizden itibaren Kendilerine o en güzel vaadin verilmiş olduğu kimseler var ya, işte onlar cehennemden uzak kılınacaklardır. Hatta onun sesini hasis, fısıltı diyelim, sesten de küçük, kısık, onun fısıltısını dahi duymayacaklardır. Onlar oradan uzak tutulacaklardır. Dolayısıyla sizin tapındıklarınız onlar razı değildirler evlere. Çünkü İsa Aleyhisselam niçin geldi? Belli. Uzair Aleyhisselam Yahudilere neyi yeniden tebliğ etti? Tevhidi tekrar. Tazeledi ifade edildi. Uzair Aleyhisselam eğer müstakil bir nebi değilse Musa Aleyhisselam'ın şeriatının bir müceddediydi. İsa Aleyhisselam da bir nebi olarak Musa Aleyhisselam'ın şeriatının bazı yerleriyle yenileyicisi, bazı yerleriyle tamamlayıcısı ve kendisinden sonra gelecek olan Resul Ahmet adındaki Resul'ün müjdeleyicisiydi. Onları muntaz insan olarak kabul ediyorsanız onlar böyleydi. Ve bu halleriyle olmak cehennemden uzaklaştırılmış kimseler. Ama onlar bunu kabul etmedikleri için dediğim gibi ayet-i kerimede belirtildiği gibi Meryem oğlu İsa onlara örnek verildiği zaman senin kavminin ondan ötürü homurdandıklarını görürsün. Homurdanıyorlar. Anlamsız sesler çıkartıyorlar. Yani eğer işaret olaysa İbn-i bu söylediği dikkate alınacak bir söz değildir. Aksine ya bu deve homurdanırken ne söylüyor mesela gibi bir iltifatı hak etmeyecek kadar değersizdir diyor homurdanmaları devam ediyor ne söylemişler onu açıklıyor 58. ayet kelime <gülüyor> diyor ki diyor ki ve kalu e a Allah Allah şu cehalete bak bizim ilahlarımız mı hayırlı İsa mahru bu İsa Risaletini bir an önce dikkate almasak bile bir insandır. İnsanın özelliği ile, özellikleri ile, sizin putlarınızın özellikleri arasında bir yani farklar o kadar çok ki bunları saymak mümkün değil. Sizinkiler bir defa cansız ve ölü. Musa Aleyhisselam ise Cansızlarla kıyas kıyası kabil olmayan insan olarak onlara göre birçok Kemal sıfatına sahip biriz. Risalet de onun üstüne ayrı bir üstünlük, ayrı bir mükemmellik. Ama onlar bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu dediler. Peki bunu İlmi bir dayanak olarak mı veya ilmi bir delil olarak mı ileri sürdüler? Hayır. Me <mâ> darabuhu <leke> illa cedel. Onların sana onu örnek olarak vermeleri ancak bir tartışma olsun diye bir cedel, bir diyalektik, ilmen bir anlam ifade etmeyen bir tartışma itirazı. Olarak onu sana örnek gösterdiler. Melhum kavmun Hasimun Aksine onlar Hatta onlar Düşmanlık yapan Ve düşmanlığın gözlerini Mantıklarını Akıllarını Körelttiği bir kavimdirler. Peki Peki onların sana tartışma olsun diye örnek gösterdikleri İsa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Allah nezdindeki kıymeti ve niteliği nedir? Estağfirullah İn huve illa abdun en amna aleyh. Allah O ancak bizim kendisine nimet ihsan etmiş olduğumuz bir kulumuzdur. Ve cealnehü mefelen libeni İsrail. Ayrıca biz onu İsrail oğullarına da bir, bir ibret misali. Bir ibret misali kıldık. Ondan ibret alsınlar diye gönderdik. Bununla birlikte onların dedikleri gibi veya dediklerinin bir benzerini yapmaya da kadiriz. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلٰئِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْرُفُونَ Eğer biz istesek yeryüzünde sizin yerinize geçecek, size halef olacak, sizin yerinizi tutacak, sizden sonra yeryüzünü imar edecek, yeryüzünü iyiliklerle dolduracak, Cenab-ı Allah'a ibadet ve itaatle vakit geçirecek melekler yaratılır. Ama Cenab-ı Allah lev neşe lev bir şart edatıdır fakat Arap dilinde genelde gerçekleşmesi mümkün olmayan hususlar hakkında kullanılır. Ha, demek ki Cenab-ı Allah Dilese bunu yapar ama yapmayacak. Çünkü yeryüzü insanoğlunun halife olması için yani orada Allah'ın ahkamını uygulaması noktasında sınanmak için biri diğerinin arkasında arka arkaya gelen nesiller için yaratılmıştır. Gelecek nesiller için yaratılmıştır. Dolayısıyla onların Allah Musa Aleyhisselam üzerine niye melekler indirmedi, Muhammed üzerine niye melekler indirmedi gibi bir takım kendilerince itiraz diye ileri sürdükleri bu argümanların en ufak bir kıymeti yoktur. وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ ve innehu şüphesiz ki o la'ilhun lisse'ati -sa kıyamet saati için bir ilimdir. Bir bilgi vasıtasıdır. Daha doğrusu bilgi veren bir unsurdur. Fe la temterunne biha. O halde sizin o saat yani kıyamet hakkında en ufak bir olmasın. ve tereddüdünüz Ve bana tabi. Şimdi muhakkak ki o müfessirlere göre bazılara göre zaten, o zamiri ya Peygamber Efendimiz'e veya Kur'an-ı Kerim'e raci Muhakkak ki o yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişi veya Kur'an'ın vücudu kıyamet için bir bilgi yani kıyametin yaklaştığının bir bilgisidir buna göre bu açıklamaya göre ayetin önceki buyruklarla bir alakası yok yeni bir söz başlangıcı yani istinaf oluyor ancak ayetlerden okuyup okuyup buraya geldiğimiz zaman okuyucunun ilk anda hatırına gelen bu zamirin ne Kur'an'a ne de Efendimiz'e ait olduğu hatıra gelmez. Siyah dediğimiz bağlamda bu anlaşılmıyor. Zamir İsa Aleyhisselam'a ait Ve innehu le'ilmun lisse'ati şüphesiz ki İsa kıyamet için bir alamet. İsa Aleyhisselam'ın Peygamber Aleyhisselatü Efendimiz'den önce geldiği muhakkak olduğuna göre peki nasıl kıyamet için bir alamet olur? Bu konuda bu kanaatte yani zamirin İsa Aleyhisselam'a ait olduğunu kabul eden ilim adamları, müfessirlerimiz derler ki burada kasıt İsa Aleyhisselam'ın fiilen yaşadığı, yaşamış olduğu dönem değil. Kıyametin alameti olmak üzere semavata kaldırılmasından sonra kıyametin bir alameti olarak yere indirileceği ve gönderileceği şeriat-i Ahmediye'ye geldikten sonra, yere indikten sonra şeriat-i Ahmediye ile aleyhissalatü vesselam ikisine de onların bütün peygamberlere de hükmedeceği zaman bir kıyamet alameti olacak. Bu kanaatte yani müfessirlerin hangi grubunun kanaati daha ağırdır diye soracak olursanız daha ağırlığını, hakka daha yakın, hangisi daha yakın, vakaya daha yakın Allah bilir. Ancak acizane bağlamdan anlaşılan budur diyenlerin kanaati bana yeni bir söz başlangıcı olarak kabul etmektense ayetlerin münasebet içerisinde akışının Kur'an üslubu açısından daha önemli ve daha e, öncelenmesi gereken kabul edilmesi gereken bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim. Çünkü durup dururken niye burada üslup kat edilsin ve kaldı ki hemen bundan sonra bir daha İsa Aleyhisselam'dan bahsedilecek. O halde e, İsa selamı da tekrar ediyorum. Efendimizden önce gelmiş bir peygamberdir. O zaman hadis-i şeriflerin bildirdiği şekliyle sarahaten bildirdiğini kıyametin kopmasına yakın nüzulü onun kıyametin yaklaştığının alameti olması anlamını daha da pekiştiriyor Vallahu alem diyoruz. Vettebi'un o halde ey insanlar madem ta İsa'nın gelişi ve daha sonra geleceği kıyametin bir alameti olduğuna göre Her müminin, her insanın ölümü küçük kıyamet olduğuna göre şu kıyamet kopmadan ister küçük ister büyük. Elinizi çabuk tutun ve yalnız bana uyun. Fettebi'un, fettebi'un. O kıyamet için bir alamettir. Onun hakkında hiçbir şüpheniz, tereddüdünüz olmasın ve bana uyun. Ha, dediğimiz gibi yeni bir söz başlangıcıdır diye kabul etsek bile yine Ayet-i Kerime'nin bize emrettiği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olma emrinde herhangi bir değişikliğe sebep olmuyor. Onu farklı bir şekilde yorumlama imkan yok. Kıyametin kopacağında da şüpheniz olmasın kopacağına göre ve ne zaman kopacağı belli olmadığına göre bana tabi olmakta elinizi çabuk tutun, gecikmeyin demek. Ya bugün geçti yarın. Yarın geçti öbür gün, geçecek öbür gün. Sakın ha. Tevbeleri yarına ertelemeyelim. Bugünden demeyeceğim, şu andan tezi yok. Aldığımız nefesi vereceğimiz, verdiğimiz nefesi alacağımız belli değil. O halde Resulullah'a ittibaı, onun getirdiği şeriatı tavizsiz bir şekilde Sağa sola sapmadan adım adım takip ederek uymak, bizim aynı zamanda kıyametin kopacağı hususunda hiçbir şüphemizin olmadığının bir göstergesidir. Çünkü diyor ki, kıyamet hakkında şüphe etmeyin ve bana uyun. Kıyamet hakkında şüphe etmemek ve Yüce Rasul'e uymak birbirlerinden ayrılmaz şeylerdir. Onun kopacağını haber verdiği kıyamete iman etmenin bir gereği o yüce rasulü adım adım takip etmek demektir. Herde sıratu mustaqim. İşte dost doğru yol budur. Bu işte bu dost doğru bir yoldur doğru biliyorum. İşaret olan bu. Yani Resulullah'a tabir olmak. İman. Burada kıyamete imandan bahsediliyor. İmanın şartlarının başında gelen yani en önemli şart. Hepsi önemli. Ha? Kıyamete madem iman ediyorsun. Kıyametten sonrası için amel edeceksin. Niçin? men kana yarzu Allah. salihan ibadeti O halde Allah'ın huzuruna çıkıp ona kavuşmayı uman bir kimse. Burada ummak iman etmek Allah'ındır. Uman bir kimse hemen hemen fel yamel Takibi artık bu umusun hemen ummanın hemen akabinde amel ediversin ne amelen salih. Ve o yaptığı salih amelinde dolayısıyla Rabbine hiç kimseyi ortak koşmasın. Falia ya'mel amelen salih ve la yüşrik Allah'ın izniyle Allah'ın Yüce Rabbimiz bizi gerçek muvahhidlerden kılsın inşallah. وَلَا يَسُبْدَنَّكُمُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُونَ نَبِينَ Sakın şeytan sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. O, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Şeytanın biz Adem oğullarının apaçık düşmanı olduğu Kur'an-ı Kerim'de sık sık dile getirilir. Şeytanın düşman olduğunu unutmamamız için. Peki düşmanın düşmana karşı tavrı ne? Onun takipçisi olmaz evvela. Ondan sonra da onu geriletmeye çalışır. Düşmanının adımlarını birer birer tavizsiz bir şekilde takip eden kimsenin o düşman oldukları, saydıklı, söyledikleri, iddia ettikleri kimselere düşmanlıkları kalmaz ki. Çünkü kişi sevdiğinin değil, sev, düşmanının değil, nefret ettiğinin değil, sevdiğinin izinden gider. Bu benim düşmanımdır deyip yine onun izinden gidersen zamanla biz dost oluruz birbirimizi severiz. Hiçbirbirimize karşı bir tarafımız kalmaz. Ayet-i Kerime'nin söylediği gibi وَلَنْ تَرْضَٓا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارًا حَتَّى اَتَتَّبِعَ Yahudiler de, Hristiyanlar da sen onların dinlerine uymadığın sürece senden asla razı olmazlar. Şeytan da bizden razı olmaz. Yahudiler, Hıristiyanlar, Emperyalistler, putperestler Sömürgeciler, bunların her biri ifade yerdeyse şeytanın bir ajanı ve bir irtibat noktasıdır. Kimlerle irtibata geçerseniz sizi şeytana bağlar. İsteseniz de istemeseniz de kabul etseniz de etmeseniz de fark etseniz de etmeseniz de değişen bir şey yok. Bunlar şeytanın irtibat noktalarıdır. Bütün dalalet insanları, şer odakları ister grup halinde ister kitleler halinde ister münferit, ister organizasyon halinde olsunlar, ister devlet, ister pakt, ister ideoloji, ister düşünce, ister siyasi, ister ekonomik, ister ahlaki sistem olarak ortaya çıksınlar. Hepsi şeytanın farklı kılıklara bürünmüş, farklı bir iltibat noktasıdır. Hangisinden sizi yakalarsa Netice itibariyle varacağımız yer iblise tabi olmaktır. Cenab-ı Allah'a sığın izin bu halde. O halde kime olayacağız? Vettebi'uni diyor aleyhissalatü vesselam. Allah'ın emriyle. O halde bana uyun. Hâzâ sırâtü müstaknîm. işte bu dost doğruyu. Resulullah sünnet-i seniyyesiyle hadisleriyle ayet-i kerimelerle birlikte ona nasıl tabi olacağımızı, tabi olmanın esaslarını, özelliklerini, niteliklerini, ayrıntılarını ortaya koymuştur. Ona bu şekilde tabi olmak da dost doğru yolun kendisidir. Ve sakın Şeytan sizi bundan yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olarak sırat-ı müstakimi izlemekten alıkoymasın. Çünkü süphesiz ki o şeytan sizin için ey Ademoğulları apaçık bir düşmanınızdır. Az önce dedik ki ayet-i kerimelerin bağlamı İsa Aleyhisselam ile alakalıdır ve devamında İsa Aleyhisselam'dan gelecektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde yeri geldikçe bağlamın incelenmesi neticesinde çıkarılması gereken kıssa hisse ve ibretler arada Cenab-ı Allah tarafından doğrudan veya yerine göre Efendimiz'e söylemesi emredilmek suretiyle bir takım direktifler verilir. Bu 62. ayet-i kerimede de belirtildiği gibi. Şimdi bu 63. ayet-i kerimede devam bu 162. 60 2. 63. ayet-i kerimede diyor ki: "Ve lemma caa Isa bil bayyinat qala kad hikmet" وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي تَغْتَلِفُونَ فِيهِ فَتَّكُوا اللّٰهَا وَاَطِيُونَ 63. ayet-i İsa apaçık delillerle gelince dedi ki ben size hikmetle geldim. Yani hikmet getirdim beraberinde sizlere. Ayrıca hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz bazı hususları size açık seçik bir şekilde göstermek üzere geldi. Fettekullaha ve atiyum. Artık Allah'tan korkun. Bu zalimliklerinizden, izlediğiniz bu batıl yollardan, batıl ibadetlerden, batıl amellerden. Vazgeçin, onları bırakın ve bana itaat edin. İsa aleyhisselam'ın özellikle bu çağrısı kendi çağdaşları olan Yahudilere ve aynı zamanda İsa aleyhisselam'ın bulunduğu ve Bizans'ın egemen olduğu topraklarda Bizans'ın yönetimine de Bizans vatandaşlarına da yönelik bir davetti zaten. Allah'tan korkun. Ve bana itaat edin. Kraldan, uydurulmuş putlardan, uydurulmuş ilahlardan korkmayın. Onları bir kenara bırakın. Kralların ve uydurulmuş ilahlar adına konuşanların, batıl söyleyenlerin, batıla davet edenlerin izinden gitmeyin. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. İnna Allaha O Rabbi ve Rabbukum fagbudhu. Niçin Onların niçin terk edilemesi gerektiğinin cevabı da var. Çünkü Allah benim de Rabbi'm, sizin de Rabbiniz de. Sizin ibadet ettiğiniz ve kendi adlarına türlü türlü hukuklar ürettiğiniz sistemler kurduğunuz meslekseler vücuda getirdiğiniz ve ona göre o işlerlik kazandığınız ahlak hukuk ve ilkeler değildir Rabbim benim de Rabbim sizin de Rabbiniz Allah'tır o halde yalnız ona ibadet edin dolayısıyla bu uyduruk ve batıl sistemleri bir kenara bırakın yalnız onun şeriatine bağlanın onun emrettiği şekilde ibadet edin onun şeriatına bağlanarak yalnız ona ibadet edin Hada sıratu mustaqim işte dost doğru yol budur aynen 61. ayet kerimenin sonu gibi 64. ayet de böyle bir şey çünkü Cenab-ı Allah Rasullerini temel bir maksat olarak evvela tevhidi sağlıklı ve doğru bir şekilde idrak edip ona iman etmeleri İkincisi o tevhidin gereği olarak tevhidi size getirip öğretenin beraberinde getirmiş olduğu şeriate tabi olup o nebiye itaat etmenizdir. İşte dost yol budur. Fatiha suresinin ihdine sıratel müstakim buyruğunda da istediğimiz zaten Cenab-ı Allah'tan budur. Allah bizden bu dost doğru yola Hayatımız devam ettiği sürece tabi olmayı emir buyurmuştur. Biz de Cenab-ı Allah'tan bizden bu istediğini yerine getirmek noktasında bize sebat vermesini ondan bütün kalbimizle niyaz ederiz. Ya Rabbel Alemin bütün hamd ve senalar yalnız sana mahsustur. Çünkü sen hem Rahman'sın hem Rahim'sin. Kıyametin din gününün biricik sahibi sensin. Bu sebeple biz yalnız sana ibadet eder, yalnız senden. Bizleri dost doğru yolu ilet ve bu sebeple biz yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Çünkü dost doğru yol budur. Cenab-ı Allah bizleri Hayatımız boyunca son nefesimizle dahil olmak üzere sırat-ı müstakimden kamil manasıyla hiçbir şekilde ayırmasın. Kamil manasıyla sırat-ı müstakime her zaman ve her lazada tavizsiz bir şekilde uymayı nasıl ve biyesser kılsın. Allah'ın selam ve rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun. Önümüzdeki ders inşallah Kaldığımız yerden devam edeceğiz.